Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, samal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük, insanlara çekici kılındı. İşte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. Sözlükte şehevat... Nefsin arzuları, tutku derecesindeki düşkünlükleri anlamına gelir. Ayete, metne bağlı kalınarak şöyle mana vermek gerekir. Kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu ve özel yetiştirilmiş atlara, saman hayvanlara ve ekinlere aşırı sevgi besleme, insanlara süslü gösterildi. Fakat burada asıl süslü gösterilip çekici kılınan sevgi ve arzular değil, Arzulanan şeyler yani kadınlar ve ekinlerdir. İbarenin şunlar süslü gösterildi, insanlar da onlara aşırı sevgiyle bağlandılar şeklinde tertip edilmeyip züyyine, süslü gösterildi fiiline hub, sevgi kelimesinin sözde özne kılınması Kur'an'ın icaz, özlü anlatım özelliğinden kaynaklanmaktadır. Kelam bilginlerine göre ayet sevgiyle, hup ile nefsi eğilimlerin farklı olduğunu göstermektedir. Çünkü bunlar birbirine isim tamlaması yapılmıştır. Tamlayanla tamlanan farklı şeylerdir. Nefsi meyil Allah'ın fiili, sevgi kulların fiilidir. Ayette insanlar için cazip kılınan dünyevi haz ve nimetlerin belli başlıları, her biri geniş kapsama sahip olan, şu altı maddede özetlenmiştir. Karşı cinse duyulan ilgi, soyunun devam etmesi arzusu, sermaye sahibi olma isteği, kendi dışındaki varlıklara hükmetme, beğeni kazanma, makam, mevki ve şöhret sahibi olma ve hoşça vakit geçirmenin verdiği zevk, hayvani besinler ve hayvanlardan elde edilen ürünler, bitkisel besinler ve bitkilerden elde edilen ürünler… Esasen bunlar toplumlara, zamana ve mekana göre fazla değişkenlik taşımayan insanın doğasına yerleştirilmiş cibilli arzulardır. Her ne kadar ayette karşı cinse duyulan ilgiyi ifade için kadınlardan, soyun devam arzusunu ifade için oğullardan söz edilmişse de bunların gerek insanlık tarihi boyunca biline gelen terakkiilerden ötürü gerekse fıtri sebeplerle aynı tür içinde ön plana çıkan ve tutku anlamını vurgulamada kendi grubunu en iyi temsil eden örnekler olduğu söylenebilir. Nitekim diğer gruplarda da malı temsilen her türlü mala sahip olma imkanını veren çok miktarda altın ve gümüş, Başka varlıklara hükmetme, başkalarının beğenisini kazanma, makam, mevki ve şöhret sahibi olma, sürat merakı ve eğlenme için özel yetiştirilmiş cinsatlar, hayvanlardan elde edilen ihtiyaç maddelerini temsilen samal hayvanlar, bitkisel ihtiyaç maddelerini belirtmek üzere de ekinler zikredilmiştir. Ayette ''Erkekler için süslü gösterildi değil, insanlar için süslü gösterildi'' denmiş olması da bunu teyit etmektedir. Kaldı ki ''oğullar'' anlamına gelen ''benun'' kelimesi, Kur'an'da erkek çocuklar ve ''fürü'' manasında kullanıldığı gibi her iki cinsi kapsayacak şekilde ''çocuklar'' anlamında da kullanılmıştır. Ayet-i Kerime'de atlar anlamına gelen el-hayl kelimesinin sıfatı olarak zikredilen el-müsevveme, meralarda otlamaya bırakılmış manasına da geldiğinden, mealin salma atlar şeklinde olması da mümkündür. Gerek bazı tabi'in müfessirlerinden nakledilen görüşler, gerekse üslup dikkate alınarak mealinde soylu atlar denmiştir. Ayrıca özel yetiştirilmiş atlar şeklinde anlamak da mümkündür. At, çok eski zamanlardan beri insanoğlunun sürat, gösteri, yiğitlik, yarış, egemenlik, duygu ve arzularının tatmini konusunda önemli bir sembol ola gelmiştir. Çağımızda da sürat araçlarının çeşitliliği ve gelişmişliği atın bu özelliğini unutturabilmiş değildir. Esasen hars, toprağa yarmak anlamında bir mastardır toprağa işlemek suretiyle yetiştirilen bitkileri, yani hem ekinleri hem bağ, bahçe türü yerlerde üretilen zirai mahsulleri kapsayan bir isim olmuştur. Fakat ağırlıklı olarak tahıl için kullanılır. Tefsirlerde burada zikredilenlerin kim tarafından çekici kılındığı hususunda, geniş bir biçimde durulur ve kelam sahasındaki görüşlerle bağlantılı olarak, tüm fiillerin yaratıcısının Allah olduğu teziyle, Allah'ın kötüyü murad etmeyeceği tezi etrafında kümeleşen izahlar yapılır. Nihai tahlilde yaratma anlamında olmak üzere bunları cazip kılanın Allah olduğu fakat bunlardan kötü olanlara Yüce Allah'ın çağrıda bulunduğunun düşünülemeyeceği açıktır müfessirlerin bir kısmı ayetin üslubunu ve diğer bazı ayet ve hadisleri göz önüne alarak burada sayılanlara rağbet etmenin kötülendiği kanaatine ulaşmışlardır. Buna karşılık diğer kısmı evrendeki imkanların insanın faydalanması için yaratıldığını bildiren, Allah'ın kulları için var ettiği nimetlerden, yasaklanmış biçimde olmaksızın, yararlanmak isteyenleri engellemeyi kınayan ayetlerden hareketle bunların kötüleme amacıyla değil, fıtri bir realiteye işaret ettikten sonra sırf dünya nimetlerine bel bağlamanın kalıcı olan ahiret mutluluğunu tehlikeye sokabileceğine dikkat çekmek için zikredildiğini savunmuşlardır. Gerek ayetin sonundaki ve mütakip ayetteki ifadeler gerekse Bakara suresinin 202. ayetinde olduğu gibi dünya ve ahiret hayatını dengeleme anlayışını öven ayetler ve aynı temayı işleyen hadisler burada bir taraftan dünyeviliğe hapsedilmiş bir hayatın ne kadar anlamsız olduğunu vurgularken, diğer taraftan da dünya hayatının meşru çerçevedeki icablarından yüz çevirmenin eşyanın tabiatına ve insanın fıtri çizgisine ters düşeceğini göstermektedir. Gerçekten meseleye Kur'an öğretilerinin bütünlüğü içinde bakıldığında dünyadaki nimetlerin ve imkanların dışlandığı bir hayat anlayışını savunmanın mümkün olamayacağı ve bunun ahiret hayatını da anlamsız sayma sonucuna götüreceği açıkça görülür. Aynı şekilde ahiret fikrinden soyutlanmış bir hayat anlayışının da dünya hayatını boş ve değersiz kılacağı kuşkusuzdur. Fakat... İnsanın eğilim ve tutkuları çoğu zaman bu gerçeği perdelediğinden, Yüce Allah, ahiret düşüncesinin daima zinde tutulması için uyarıda bulunmaktadır. İnsanın düşünmesi, fikir üretmesi bilinenlerden hareketli olduğu için, ayette önce insanların dünya hayatında bildikleri, yaşadıkları nimet ve hazlara, etkisi altında bulundukları cazibe merkezlerine işaret edilmiş, daha sonra işte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. Buyurularak bunların değerinin çok sınırlı kaldığına, asıl imrenilmesi ve arzulanması gereken şeyin, Allah katında üstün bir mevki elde etmek olduğuna dikkat çekilmiştir. Bir sonraki bölümde açıklayacağımız ayette de insanlar bu konuda,